Onu da söyleyeceğim ama hı hı. bir konferanstan çıktım hı hı. bundan 4 yıl önce hı hı. 150 genç dinliyordu çok da yedim dediler yani hakkını yemeyeyim aradan 8 onu ayrıldı dışarıda ağaç dibinde son bir vedalaşma esnasında içlerinden biri de canhuraş bir gayretle gözleri ışıl ışıl şu suali sordu hocam ezber nasıl yapılır? Ben nasıl ezber yapabilirim? Hani biz çok şiir ezberliyoruz okuyoruz falan ya. Merak etmiş. Bunu sana 5 dakika içinde anlatmamı ister misin dedim. Tabii hocam dedi memnun olurum dedi yani dinlemek istiyorum falan. Güzel. O karşıma oturdu. Ben buraya 8-10 kişi de masayı çevreledi. Çaylar geliyor gidiyor. Ve ben söz verdiğim üzere 5 dakika zarfında ezber konusunda konuşacağım. İlk 2 dakikada dinledi. Güzel de dinledi. 2 dakika sonra gözleri kaymaya başladı. Dikkatimi çekti. Ne arıyor bu diye baktım etrafıma. Delikanlı bizimle resim çektirmek için bir organizasyona kaptırmış. İşte, hayat Hoca burada çekilelim falan. Evet. Organizasyonda başarılı oldu. Çaktı resimler çekildi. <gülüyor> Tabi o dağıldı. Bu arada ben kestim. Kestiğimin de farkında değil. Hmm. Aradan bir 30 saniye geçti. Nerede kaldım dedim. Afalladı. Ne sormuştun? Ezber nasıl yapılır? Cevap aldın mı? Al işte. Böyle yapılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Beş dakika dinleyemiyorsun. Çok Dikkatin iyi. dağılıyor. Ne için? Benimle resim çektirmek için. Benimle çekileceğin resmin sana ne gibi bir faydası var? Dünyada veya ahirette? Hiç. Hiç. Ama ben sana söylüyorum vakti gelmiş bu vakti bir daha ya buluruz ya bulamayız. Dikkatini toplayamıyorsun. İşte ezber böyle yapılmaz. Yapamayan böyle yapamıyor. Dikkatimiz dağılık, dağınık. Buna eskiler eli işte gözü oynaşta ya da eli tencerede gözü pencerede diye mizahi yaklaşırlardı. Mürekkep yalamış olanlar dil beyar, destekar, <gülüyor> el işte gözü oynaşta falan gibi anlamlandırırlardı. Başka anlamı da vardır yani. Dünya işleriyle uğraşırken kalbin sahibinden gafil olmasın diye tasavvuhu bir terbiyeyi de içerir. Hem pozitif hem negatif manası vardır yani. Bizim problemimiz bu. Biz dikkatimizi toplayamaz bir hale geldik. Ee, mutlaka bunu görme ihtiyacımız var. Ezber yapılmaz ciddi ilim tahsili yapılmaz bir konuda zihni mesai sonuca götürülemez bu olmaz ya bu lakay diy bu yani bu kaptırıp gitme akıntıya bırakma halidir farkına varılırsa tedavi edilmez de değil insan bir ara bir <gülüyor> an gelir ...helle bir cem hava sayıyla da galip nazaret Şeyh Galip öyle der sana ait enerjileri kabiliyetleri güçleri dikkatini ilmini el, göz, dil, söz bir noktaya getir de gör neler göreceksin diyor. Yani sen, sen bile şaşırırsın diyor yani. Hakikaten de öyledir. oğlu dikkatini toplayabildiği zaman beynin en esaslı fonksiyonu dikkattir. Toplayabildiği zaman anormal bir kabiliyete sahip olduğunu görür. Valla görmek isteyen 10 yaşında hafız olanlara bir baksın. 600 sayfa ezberlemiş, 10 yaşında çocuk. Ne demek bu? Demek ki Allah kuluna böyle bir kabiliyet vermiş. Yani Az veya çok herkeste var ama Hı. vermiş olabilir.